Aziz, Sıddık, metin, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim. Bilirsiniz ki Ankara Ehli vukufu, Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işaret-i gaybiyeleri inkar edememişler. Yalnız yanlış olarak o kerametlerde beni hissedar zannedip itiraz ederek böyle şeyler kitapta yazılmamalıydı. Keramet izhar edilmez diye hafif bir tenkide mukabil müdafaatımda onlara cevaben demiştim ki onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize-i maneviyyesinin ve lem'alarıdır ki, hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak, şakitlerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için, ikramat-ı ilahiye nev'indendir. İkram ise izhari bir şükürdür, caizdir. Hem makbuldur. Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen bu cevabı bir parça izah edeceğim. Ve ne için izah ediyorum?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 ve benim gibi ihtiyar, hasta, zayıf, garip, kimsesiz bir bîçâreye, binler adamın göreceği vazifeyi başına yüklemek, ve bu tecrit ve tazdiklerde maddi bir hastalık nev'inde insanlar ile temas ve ihtilattan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürküttürmek ki, en ziyade merbut görülen bazı dostların bana selam vermemek, hatta bazı namazı da terk etmek derecesinde ürkütmek ile, kuvve-i maneviyeyi kırmak cihetleriyle, ve sebepleriyle. İhtiyarım haricinde bütün o manilere karşı, Risale-i Nur şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar, ikramat-ı ilahiyeyi beyan ederek, Risale-i Nur etrafında manevi bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine tek başıyla, başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. Yoksa haşa kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddü etmek,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 hem bende hem bizim köyde hem nahiyemizde tezahür ettiğini şimdi bir ihtar-ı manevi ile kat'i kanaatım gelmiş. Şefik ve kardeşim Abdülmecid gibi eski talebelerime bu sırrı faş etmek isterdim. Şimdi Cenabı Hak sizlerde çok Abdülmecidleri ve çok Abdurrahmanları verdiği için size beyan ediyorum. Ben on yaşındayken büyük bir iftihar hatta bazan temeddüh suretinde bir haletim vardı. İstemediğim halde pek büyük bir iş ve büyük bir kahramanlık tavrını takınıyordum. Kendi kendime der idim: "Senin beş para kıymetin yok. Bu temeddühkârane, hususan cesarette çok fazla gösterişin ne içindir?" Bilmiyordum, hayret içindeydim. Bir iki aydır o hayrete cevap verildi ki Risale-i Nur kablel vuku kendini ihsas ediyordu. Sen adi odun parçası gibi bir çekirdek iken o firdevs salkımlarını bil fiil, kendi malın gibi hissi kablel vuku ile hissedip, hotfüruşluk ederdin. Bizim Nurs köyümüz ise, hem eski talebelerim, hem hemşehrilerim biliyorlar ki, bizim köyümüz, fevkalade gösteriş ve cesarette ileri göstermek için temeddühü çok severdiler. Güya büyük bir memleketi fetheder gibi, kahramanane bir tavır almak istiyordular. Ben hem kendime hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakiki bir ihtar ile bildim ki, o masum Nurslu insanlar, Nurs karyesi, Risale-i Nur'un ile büyük bir iftihar kazanacak, o vilayetin, nahiyenin ismini işitmeyen, Nurs köyünü ehemmiyetle tanıyacak diye bir his-i vuku ile, o nimeti ilahiye karşı teşekkürlerini temeddüh suretinde göstermişler. Hem o nahiyemiz olan Hizan kazasına tabi, Isparta'da, birdenbire meşhur seyda namında, Şeyh Abdurrahman Tağî himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve alimler çıktılar ki bütün Kürdistan onlar ile iftihar eder bir şekil aldığı zaman içlerinde münazara-yı ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daireyi ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki güya Ru'y zemini feth edecek bu hocalardır. Eski meşhur ulema ve evliyalar ve allameler ve kutuplar Onların medarı bahsi oldukça ben de 9-10 yaşındayken dinliyordum. Kalbime geliyordu ki bu talebeler alimler ilimde dinde büyük bir fütuat yapmışlar gibi vaziyet alıyorlardı. Bir talebenin bir parça ziyade zekabeti olsaydı büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazara da bir meselede birisi galibe çalsa büyük bir ihtiar alırdı. Ben de hayret ediyordum. O hissiyat bende de vardı. Hatta tarikat şeyhleri ve dairelerinde medarı hayret bir müsabaka hem nahiye hem kaza hem vilayetimizde vardı. O haletleri başka memleketlerde o derece göremedim. Şimdi bir ihtar ile katî kanaatım geldi. O talebe arkadaşlarım, o üstatlar hükmünde hocalarım, o mürşitlerim, evliya ve şeyhlerim bir hissi kabl vuku ile ruh hissedip akıl bilmeyerek, ki en lüzumlu bir zamanda o talebeler içinde ve o hocaların şakitleri içinde ve o mürşitlerin mücitleri içinde parlak bir Nur çıkacak ehli imanın imdadına gelecek diye o istikbaldeki nimeti ilahiye gayet ağır ve acib şerait içinde ve hatsiz muarızların karşısında ve bin seneden beri kuvvet bulan dalaletin mukabilinde ve gayet ve ham ve garrazkar düşmanlarımızın desiselerinin ihatasında ve iki dehşetli mahkemenin Uzun tetkikatında Risale-i Nur'un bu fevkalade galibesi ve harikulade perde altında tenviratı ve düşmanlarını mecbur edip serbestiyetini kazanması gösteriyor ki o mevkine layıktır ki Kabl-ül Vuku İmam Ali radıyallahu <gülüyor> ve Gavs-ı Azam ruhu sırruhu ondan haber verdikleri gibi bunlar köy ve nahiye ve vilayetim benimle beraber şuursuz olarak geleceğini hissedip mesrur olmuşlar. Haşiye Evet, Risale-i Nur'un tercümanı hem fakir hem adi iken, şanssız ve âmi bir haneden olduğu halde, tarihçey hayatında yazıldığı gibi, fevkalade istina ve hediye ve sadakaları kabul etmemek ve emsalsiz bir izzeti i ilmiye nâmiyle kimseye baş eğmemek ve tenezül etmemek ve haddinden bin derece ziyade işlere girişmek gibi haller, bu mezgûr sırdan ileri gelmiştir. Sizi eski talebelerim ve eski arkadaşlarım, ve kardeşim ve birader Zadem, Abdülmecid ve Abdurrahmanlar bildiğimden, bu mahrem sırrı size açtım. Evet, ben 24 saat evvel hassasiyetimle ve asabımın rutubetten tesiriyle rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi, aynen öyle de, ben ve köyüm ve nahiyem, 44 sene evvel Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu bir his-i vuku ile hissetmişiz demektir. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ederiz ve dualarını rica ederiz. Hissi kabl-i vuku'un tetinmesi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Risale-i Nur'un zuhuru hissi kabl-i vuku'u ile külli bir surette hissedilmesi gibi Risale-i Nur'un has talebelerinin bir kısmının itirafiyle ve bir kısmının tarz-ı hayatı Risale-i Nur gibi bir hizmete namzetliğini gösterdiği cihetle bu tetinmeyi yazıyorum. Evet, hissi kabl-i vuku' herkeste cüz'i külli vardır. Hatta hayvanatta dahi vardır. Hatta rüya-i ehemmiyetli bir kısmı bu hissi kabl-el-vukuun nev'indendir. Hatta bazılarda hassasiyet cihetiyle keramet derecesine çıkar. Benim asabımdaki hassasiyetle yağmurdan 24 saat evvelki rutubeti havaiye ile yağmurun gelmesini hissetmem bir cihette hissi kabl el vuku sayılabilir ve bir cihette sayılmaz. Ben, Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarz-ı hayatlarına dikkat ettim, gördüm ki, aynı benim güzeran hayatım gibi, Risale-i Nur gibi bir neticeye göre teçhiz edilip sevk edilmiş. Evet, Hüsrev, Feyzi, Hafız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin, geçen tarz-ı hayatları, bu hizmet-i göre bir vaziyet verildiğini, onlar hissettikleri gibi, ben de çok has kardeşlerimde, hatta burada aynen tarzı hayatım gibi böyle bir nurani meyveyi vermek için tanzim edilmiş görüyorum. Hissetmeyen kısmı dikkat etseler, hissedecekler. Ben kendim, bütün hayatımın harika kısmını, evvelce Gavs-ı Azam'ın bir silsile-i kerameti telakki ediyordum. Şimdi Risale-i Nur'un bir silsile-i kerameti olduğu tebeyyün etti. Ez cümle Ben hürriyetten evvel İstanbul'a gelirken, yolda bir iki mühim ilmi kelama kelamı ait kitaplar elime geçti dikkatle mütala ettim. İstanbul'a geldikten sonra, sebepsiz olarak hem ulemayı, hem mektep muallimlerini münazaraya, kim ne isterse benden sorsun diye ilan ettim. medar hayrettir ki, münazaraya gelenlerin bütün sordukları sualler, yolda mütala ettiğim ve hafızamda kaldığı meselelerdi. Hem telesofların sordukları sualler, hafızamda bulunan meselelerdi. Şimdi anlaşıldı ki, o fevkalade muvaffakiyet, ve benim de haddimden çok ziyade oht furuşluk ve manasız izhar-ı fazilet ise, ileride Risale-i Nur'un İstanbulca ve ulemaca makbuliyetine ve ehemmiyetine zemin hazır etmek imiş. İkincisi, hatta ben fakir ve muhtaç olduğum, ve zahit ve sofu ve riyazetçi olmadığım, ve büyük bir şeref ve haysiyet ve hanedanlık haysiyetinden, şan-ı şerefinden hissedar olmadığım halde, tarihçey hayatımda yazıldığı gibi... Küçükten beri halkların mallarını, hediyelerini kabul edemiyordum. İhtiyacımı ızara tenezzül edemiyordum. Beni bilenler gibi, ben de çok hayret ederdim. Şimdi hasseten birkaç sene zarfında anlaşıldı ki, Risale-i Nur'un dehşetli bir mücadelesinde, tama ve mal yüzünden mağlup olmamak ve itiraz gelmemek için, o haleti ruhiye bize ihsan edilmişti. Yoksa düşmanlarım, o cihetten büyük bir darbe indirecektiler. Hem ez cümle, Eski Said, siyasette çok ileri gittiği halde, yeni Said de taraftar bulmak için çok muhtaç olduğu zamanda, bütün insanları meşgul eden bu beş altı senedeki beşer tufanları, siyaset fırtınaları içinde kat a ve asla beni meşgul etmedi ve merakla mağlup etmedi ve beş sene bilmeyi merak etmedim. Beni bilenler gibi ben de bu hale çok hayret ederdim. Hatta kendi kendime der idim. Acaba ben mi divanı olmuşum ki, bütün dünyayı kendiyle meşgul eden bu hadisata bakmıyorum, ehemmiyet vermiyorum, yoksa insanlar mı divane olmuşlar?'' diye hayret içindeydim. Şimdi hem manevi ihtarla, hem mezkür hiss-i vuku ile, hem meydandaki Risale-i Nur'un galebe ve serbestiyetiyle tahakkuk etti ki, Risale-i Nur'daki hakikat-ı ihlas, rıza ilahiden başka hiçbir şeye alet ve tabi olamaz.'' ve Kur'an'dan başka hiçbir noktayı istinadı olmadığını ispat etmek için o acib haleti ruhiye verilmiş. Seyyid Nursi